Merhaba, Bir Söz programında daha beraberiz. Ee, bu hafta konuğumuz e, Halk Evleri ve Halk Evlerinin e, bu yıl yaptığı yaz okul çalışmaları. E, konuklarımız da e, Tuğçe, Zeynep ve Hüseyin Halk Evlerinden. E, aslında ikisi de, yani üçü de alanda zaten yaz okul çalışmalarında dahiller. Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Teşekkürler. Merhabalar, Konum. hoş bulduk. E, biraz böyle hızlıca konuya girelim. Bir böyle sizden kısaca halk evleri ne yapar ne eder aslında çok e, uzun yıllardır faaliyet gösteren bir dernek. Bir onu dinleyelim e, ardından da e, çocuklarla ne zamandan beri çalışıyorsunuz e, ve yaz okulları çalışması ne zamandan beri yürütüyorsunuz onları öğrenelim. Aslında şöyle başlayabiliriz sanırım bundan e, 6 yıl önce e, hatta ben üniversite öğrencisiyken e, ilk dahil oluşum. Ee, o zaman üniversite öğrencileri, e, öğrenci kolektifleri, okumuş insan halkın yanındadır diye bir kampanya e, ile birlikte e, halk evleri şubelerinin olduğu yerler genellikle e, yoksul mahalleler, daha hani kentin e, yoksul mahallelerine kurulu. E, oralarda bu çocuklara ders vermek üzere yola çıktılar. Bunun dışında zaten halk evlerinde e, okula destek kursları şeklinde düzenli çocukların girip çıktığı mekanlardı ve dersler verilirdi. Ama bu kampanyayla birlikte daha farklı bir aslında çocuklarla birlikte olma ortamı da yaratılabilir mi diye kendi aramızda da bir tartışma başladı ve ders içeriklerinden kurgusuna kadar birçok şeyi hani değiştirerek aslında düzenlemeye çalıştık. Altı senedir de e, oldukça e, kurumlaştı. E, Birçok şubemize yayıldı. Yaklaşık elli, altmış yerde, elli yerde yapılıyor e, şu anda. İlk başladığımızda daha sınırlıydı. E, bu sene işte e, yine altmış e, yere yakın devam ediyor. E, sadece İstanbul değil diye anlıyoruz. Evet, evet. Burada. Sadece İstanbul'da değil, İstanbul'da e, 13. Ee, Halk Evi Şubesi'nde 3 tane de parkta olmak üzere 16 yerde yapılıyor ama onun dışında hani Bursa'da 5 ayrı yerde, Ankara'da 12 ayrı yerde, Eskişehir'de 3 ayrı yerde, diğer daha küçük illerde bir ya da iki tane olmak üzere e, yapılıyor bu sene. Peki e, ortalama kaç çocuk bu sene e, eriştiğiniz çocuk sayısı? Oldukça Aslında yüksek oldukça yüksek. Ee, İstanbul'da özellikle bu gezi olaylarının da etkisiyle çok fazla duyurusunu yapma olanağını o hafta içi bulamamıştık. O yüzden geçen senelerle hemen hemen aynı bir katılım oldu. Ama her şubemizde yaklaşık 80 çocuk vesaire olabiliyor. Parklardaki katılım oldukça yüksek. Diğer yerlerde... Mesela Ankara'daki katılım oldukça yüksek. Çocuk katılımı oldukça yüksek. Bursa'daki çocuk katılımı oldukça yüksek. Yani 300 çocukla çocuk korosu çalıştıklarını söyleyebilirim. Hani böyle bir şey. Evet çalışmaların içeriklerini birazdan geçeceğiz ama belki şu bilgiyi de vermekte yarar var. İşte daha Mayıs ayı ortalarında sizlerle bir araya geldiğimizde hani bu sene için işte çalışmayı planlarken aslında hani çocuk sayısı yüksek derken aslında bu sene galiba bir yandan da gönüllü sayısı da arttı çünkü biz Mayıs ortasında bir araya geldiğimizde 200 kişi civarında bir sayıdan bahsederken galiba gönüllü sayısında da oldukça büyük bir artış oldu özellikle bu e, gezi parkı süreci ve hani aslında bunun ekseninde tüm ülkede yaşanan e, dinamiklerle diyelim. Evet aslında şöyle bir şey gördük gezdileri insanların unuttuğu ya da günlük yaşamların bir parçasını yaşadıkları hani birlikte dayanışma, mücadele gibi duyguları hani günün 24 saatine yakın neredeyse bir sürede yaşamalarını sağladığı için e, aslında halkı bir yaz okul çalışması da 6 sene önce kurulsa da bu sene e, insanların hakikaten de nefes alma yerleri oldu. E, ayrıca e, gelen insanlar e, bir bakıma orada gezi direnişinde yaşadıkları, gezi parkında yaşadıkları ya da sokaklarda yaşadıkları dayanışma duygusunu Birikimleri ölçüsünde de çocuklara yansıtmaya çalışacaklarını düşündük. Onu da karşılığını hakikaten de aldık. Yüzlerce eğitmen, 600'e yakın gönüllü eğitmen sadece İstanbul'da bu çalışmalara fiili olarak katıldı. Herkes aslında durduğu yerden doğru katıldı. Yani görsel sanatlardan sahne sanatlarına kadar uğraşan birçok insan, ne bileyim bilimle uğraşan birçok insan gelip aslında çocuklarla bilgilerini paylaştı bu geçtiğimiz bir ay boyunca. Kısaca böyle aslında geçtiğimiz senelerin biraz daha, daha kalabalığı, içeriğin daha zengin olduğu bir yaz okulu çalışması geçirdik. Evet, aslında içeriği de çok merak ediyorum. Sizle konuştuk ama hani yaz okulu süreci de bu arada devam etti. Ee, i̇çerikte de neler olduğunu da çok merak ediyorum. Ama tam bu noktada belki e, Tuğçe'ye dönüp sormak gerekiyor. E, Tuğçe'yi bu e, yaz okulunda gönüllü olmaya iten... E, faaliyet göstermeyi iten neydi? Evet, ee, merhaba. Tekrar benim e, birazcık farklı bir profilim var. 35 yaşındayım, bir çocuk annesiyim. Ve 12 sene kurumsal hayatın içindeydim. Hayatımın her döneminde e, gönüllü bir projede çocuklarla çalışmak istemiştim ama e, bu e, dönemde karşıma çıkta, çıkan bir fırsatı değerlendirdim. E, afişi gördüğümde çok beğendim. Tam istediğim şey olduğuna kanaat getirdim ve başladım bir şekilde çünkü işe ara vermiştim. Evet bu sebeple başladım genel olarak Sen Yoğurtçu Parkı'nda yönünü Parkı çalışıyorsun evet. Sizin bu hafta son Bu hafta son 4 Ağustos'ta şenliğimiz olacak Çok güzel gidiyor çalışmalarımız Ben İngilizce dersinde İngilizce öğretmenimize destek veriyorum Aynı zamanda yemekler falan pişiriyorum çocuklara Keyifli gidiyor Teşekkürler. Ee, peki aslında bu sene ilk yola çıktığınızda nasıl bir içerik e, ve hani içerikte neler düşünüyordunuz? Bir yandan da şey de merak ediyorum yaz okullarına bu yıl katılım gösteren çocukların yaş ortalaması. Ee, demin Tuğçe'nin programdan önce söz ettiği aslında 4 yaş ile 10 yaş arasında bir evet. çeşitlilik gösteriyormuş yoğurtçu. Ee, sizlerin genel diğer şubelerden edindiğiniz izlenimler, yaş ortalaması, içerikler onlardan bahsetmeniz mümkün mü? Aslında şöyle, ortalama 7-14 yaş grubuna dair bir içerik programı hazırlamaya çalışıyoruz. Ama onun dışında da kreş ve ana sınıfı gibi sınıfları da açabiliyoruz. Onlarda da daha çok okul öncesi öğretmenleri gönüllü oluyorlar. Onlara destek veren üniversite öğrencisi genç arkadaşlarımız oluyor. İkili bir şekilde götürülüyor. Çocukları yaş gruplarına göre mekanlarımızın el verdiği ölçüde yaş gruplarına göre sınıflara aslında ayırıyoruz. Sonrasında da onların haftalık programlarını yapmaya çalışıyoruz. Ama bu haftalık programlar elbette ki tamamen hani gönüllü katılımla olduğu için eğitmenler açısından da oldukça zor hale yola giriyor. Şöyle yapıyoruz. Hem gönüllü eğitmenlerimizin vermek istediği dersler olabiliyor. Bu sene geçtiğimiz yıllarda da yaşıyorduk ama bu sene ciddi anlamda bir şey. Çeşitlilik oldu bizim açımızdan. Hani maket uçak yaptırabilirim diyen biri bir anda çıkıp gelebiliyor. Ya da <gülüyor> hani arkeolog Çocuklarla o kadar güzel bir çalışma yarattık. Yani bizim belki de düşünsek hiç aklımıza gelmeyecek bir şeydi. Hani bu, bu biçimlerde içeriklerimiz oldukça e, zenginleşti. Ama onun öncesinde biz e, bu seneki yaz okulu başlamadan önce e, İstanbul'da bir e, hani içerik ekibi oluşturup buradan... E, ...yapacağımız, kurgulayacağımız atölyeleri hem Türkiye'nin diğer yerlerindeki e, şubelere, e, yaz okullarına nasıl ulaştırabiliriz... E, ...hem de daha eğlenceli, daha oyunlu hale nasıl getirebiliriz diye biraz kafa yorup yaklaşık e, 8-10 tane e, içerik hazırladık. Bunların arasında işte eğlenceli bilim, e, evrim, daha sonrasında çocuk oyunları... E, Felsefe, çıtır çıtır felsefe ya da felsefe treni gibi birkaç tane farklı şey hazırladık. Bunun gibi unuttuğum var mı? Satranç var. Satranç de, var. Koro var, uh -huh. resim var. Evet yani bu koro, resim, satranç, drama, ritim, tiyatro... tiyatro. Bunların hepsi aslında şey hemen hemen bütün şubelerde bütün yaz okullarında yapıla gelen şeyler ve çok verimli çok güzel şeyler çıkabiliyor özellikle bir koro çalışması için çünkü en çok yaygınlaşan çocukların da çok hoşlandığı özellikle büyük yaş grubunun daha 8-9 yaş üstü yaş grubunun çok hoşlandığı bir çalışma oluyor. Onun için de özel bir çalışma yaptık. Bir koro e, kitabı hazırladık. Bunun ileride daha da geliştirilebileceğini düşünüyoruz. O kitapta da e, yeni şarkılar, yeni çocuk şarkıları üretmeye çalıştık. İzmir'de e, bir arkadaşımız çocuklarla çalışarak hani bu kitapçı oluşturmaya çalıştı. E, hem de eski şarkıları belki biraz daha dönüştürerek, e, yeni çocuk şiirleri yazarak, bunlara dramalı öğretim metotları e, üreterek bir e, içerik hazırlamaya Çalıştık. Ee, şöyle bir şey muhtemelen bu seneden sonra e, yeni katılan gönüllü eğitmenlerin de katkılarıyla zenginleştirdikleri içerikleri e, daha e, kapsamlı hale getirip her yerde uygulanır hale getirmek gibi bir içerik çalışmasına da gelişeceğiz gibi duruyor. Ee, Zeynep sen programa girmeden önce velilerle de ben bu süreçte çalışma yürüttüm dedin. Hı hı. E, Şöyle anlıyorum ki o zaman aslında velilere bazı şubelerde velilere yönelik de bazı çalışmalar. Evet, yürüyor, evet. Doğru mudur? Kesinlikle bu hakikaten atlamamamız gereken bir şey. Özellikle e, kadınlarla e, mesela kreş sınıfları e, çok kalabalık oluyor. E, genelde yoksun aileler olduğu için ve kreş e, paralı bir hizmet olduğu için e, milli eğitimin sunduğu e, çocuklarını genelde gönderemeyen veliler ve e, çocuklar da çok keyif alıyor. Anneleri de e, hani... O ders saati boyunca kesinlikle oradan ayrılmıyor. Ee, biz de şöyle bir şey yapıyoruz. Onların ders saatinde çocukların derste oldukları zamanda e, velilerle çalışmalar yürütüyoruz. Genelde annelerin katılımı söz konusu oluyor. Orada da e, ben rehber öğretmenim benim gibi arkadaşlarla birlikte e, çocukların annelerine yönelik hem veli çocuk şey iletişimi vesaire gibi konularda çeşitli çalışmalar yapıyoruz atölye çalışmaları drama çalışmaları yaklaşık dört tane beş ya da beş tane yapma fırsatı buldum hepsi çok birbirinden keyifli geçti yani benim kendi adıma da hani muhtemelen kendi çalıştığım hani okulda hani bulamayacağım bir ortamdı çok da keyif alarak yaptım birçok yerde de kadınlarla bu çalışmalar yapılıyor ve aynı zamanda velilerin Hani en büyük desteği bu biçimiyle dahil olduklarında oranın hani sorumluluğunu üstlenmek gibi bir eğilimleri de oluyor. Hani yemek bunun bir parçası oluyor ama orada böyle hemen yerde bir hani kirli Kesinlikle. bir şey gördükleri zaman hemen atlayıp işte temizlemek vesaire gibi. Öyle bir şeyleri de oluyor. Biz de orada mesela şey de yapıyoruz hani biraz daha böyle kadınla yönelik tartışmalar yapabilme fırsatı da buluyoruz. Ee, ve şey e, mesela benim gittiğim e, Gazi Mahallesi'nde şimdi Eylül ayında da bu şeyleri, toplantıları, çalışmaları devam ettirmek gibi bir karar aldılar, talep ettiler. Biz de tamam dedik yani birçok yerde de devam edecek gibi duruyor. Ee, peki küçük bir şarkı arası vereceğiz. Ben şarkı arası vermeden Hüseyin'e döneceğim çünkü parçamızı Hüseyin seçti ne dinleyeceğiz? Ee, bu sene Çocuk Korosu için hazırladığımız e, yaklaşık 20'ye yakın şarkıdan e, iki tanesini seçtik. E, bomba Yapan Bay Bilgin parçası. E, sözleri oldukça anlamlı. E, bomba Yapan Bay Bilgin hiç oyuncak yaptın mı diye soruyor çocuklar. Aslında biraz da eleştirel, sorgular bir şarkı. Diğeri de Bana Bir Masal Okuyun. Aslında masalların tersten nasıl okunabileceği, çocuk dilleri nasıl okunabileceğini tekrar Tartıştığımız bir şarkımızı da iyi dinlemeler. Teşekkürler. Bomba yapan bay bilgin Bomba yapan bay bilgin Hiç oyuncak yaptın mı? Hiç oyuncak yaptın mı? Kaç çocuk aç yatıyor söyle haberin var mı? Kaç çocuk aç yatıyor söyle haberin Yaşarsak Yaşar Dünya Ölürsek Güneş Solar Yaşarsak Yaşar Dünya Ölürsek Güneş Solar Bomba Dolu Dünyada Yaşayamaz Çocuklar Bomba Dolu Dünyada Yaşayamaz çocuk. Dünya, ölürsek güneş solar Yaşarsak yaşar dünya Ölürsek güneş solar Bomba dolu dünyada Yaşayamaz Şamla kaplumba yarışmasın. Yorulunca kaplumba tavşan onun sırtına alsın. Bana bir masal okuyun ki biricik kız soğuktan donmasın. Bir evi olsun herkesin kimse sokakta kalmasın. Bana bir masal okuyun. Çirkin ördek yavrusu dışlanmasın Görünüşüne bakmadan herkes onu sevsin oynasın Bana bir masal okuyun, tilki kargayı kandırmasın Oturup peynir sofrasına, isimler de karınları doysun ee, merhaba, evet. Söz Küçük'ün programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Halk Evleri Yaz Okulu e, konuğumuz ve e, konuklarımız Hüseyin, Zeynep, Tuğçe e, ve parça arasında aramıza Nida da katıldı. E, bomba yapan Bay Bilgin ve Bana Bir Masal Okuyun parçalarını dinledik. E, bunları aslında çocuklardan da dinleyeceğiz galiba önümüzdeki birkaç hafta içinde e, şenliklerde demin e, Tuğçe'nin ve Zeynep'in bahsettiği. Ee, çocukları da biz ayrıca programa konuk etmek e, istiyoruz. Bakalım onlar bu parçaları söylerken neler hissetti, neler düşündü. Ee, Nida sen de hoş geldin bu arada. Merhaba, hoş bulduk. Ee, sen de kısaca bu çalışma kapsamında neler yaptığından bahsetmek ister misin? Ee, biz bu çalışma kapsamında Yorcu Parkı'nda başlattık yaz okulunu. Ee, parkta zaten e, bu gezi parkından sonra insanların sürekli olduğu sürekli çocuk çocuk gün içinde akşam olduğu bir durum vardı. Yaz okulunun duyurusunu yaptığımızda herkes çok ilgiyle karşıladı. Özellikle bu okulun parasız olması aslında en çok tercih edilmesinde etkin olan nokta. Ee, dersleri anlattığımız bilimsel deneyler dersi, felsefe dersi, koru halk oyunları aslında diğer arkadaşların da e, halka ve şubelerinde yaptığı derslerin aynısı var. Birçoğu var ya da velilerin şöyle bir tepkisi oluyor mesela ya felsefe dersinde bu çocuk nasıl görecek? Hani nasıl bu kadar küçük bir seviye ince? Bir, e, orada derslerin aslında oyunlarla ya da görsel e, öğelerle ya da e, kendilerinin içerisinde bulunduğu interaktif çalışmalarla yaptığımızı anlattık orada. Kendileri ilk hafta çok merak ettikleri için katılmışlardı mesela. Onlar da çok sevk kaldı Çocuklarla beraber oynadılar. E, yani o Okul derslerinden farklı bir işleme tekniğinin farklı bir e, e, yapılmasının aslında e, çocuklarda çok algı açıklığını doğurdu. Şimdi kadın erkek farkı nedir sorusunu sormaya başladı. Mesela çocuk hakları dersinde e, hayır diyor mesela asla erkekler evlenme teklifi eder, kadınlar evlenme teklifi etmez ama çocuk hakları dersindeki o şeyi, <gülüyor> hikaye okuduktan sonra kafalar tamamen karışıyor. <gülüyor> ya da Deneyi görünce aklımda tutuyor. Ben işte e, diyor ki ressam olacağım ya da işte bilim adamı olacağım diyor. Bilim insanı diye, demeye dönüşüyor daha sonra. O tarz e, dönüşümler, o tarz e, ilerlemeler oluyor. Yoğurtçu Parkı'nda. E, aslında söz küçüğün demişken de e, şimdi Yoğurtçu Parkı'ndan e, adaya bağlanacağız. E, ada kaç yaşında Nida? Ada yanlış hatırlamıyorsam 10 yaşında. E, ada 10 yaşında ve ada da Halk Evleri Yaz okulu Yoğurtçu Parkı'nda. Evet. Devam etti, evet. etkinliklere katıldı, atölye çalışmalarına katıldı. Ee, bakalım Ada bu etkinlikler konusunda neler düşünüyor ve o neler hissetmiş. Şimdi de Yoğurtçu Parkı'ndan Ada ile telefon bağlantısı yapıyoruz. Ada şu an parkta e, ve etkinlikler aslında katılmaya devam ediyor. E, birkaç dakikasını bizim için ayırdı. E, Ada merhaba, hoş geldin programımıza. Merhaba. E, seni tanıyabilir miyiz kısacık? Benim adım Ada, soyadım e, adım 10 yaşındayım. 5'e geçtim. 2003 doğumluyum. Ee, adacığım sen ne zamandan beri e, yaz okulu etkinliğine katılıyorsun ve Yoğurtçu Parkı'na gelip gidiyorsun? 3 ee, hafta oldu. Nasıl geçiyor peki yaz okulu? Ee, eğlenceli geçiyor. Tamam. Ee, neler yaptığınızı acaba bize ve dinleyicilerimize anlatabilir misin birazcık? Ee, peki. Ee, şey... E, saat dörde kadar bir süre etkinlik yapıyoruz. Oyunlar oynuyoruz, aralarımız oluyor. Satranç oynuyoruz mesela. Eee kitapta der okuma dersimiz oluyor. Oluyor. E, bazen parka gidiyoruz, oyun oynuyoruz. Öyle etkinlikler yapıyoruz. Peki senin en çok aklında kalan ne o da bu geri dönüp 3 haftaya baktığında? Ve yani e, e, şu sen da söyleyemedim. <gülüyor> Böyle geri dönüp üç haftaya baktığında en çok aklımda ne kaldı bu süreçle, bu etkinliklerle ilgili? Benim hep, her şey aklımda kaldı. Peki mesela seneye de olsa başka neler olsun istersin? Başka... E, tango olabilir mesela. Hı? Tango. Tango olabilir, dans da olabilir. Bu sene galiba evet. etkinlikler arasında dans yoktu ama farklı danslarda dans etkenebilir. Dans vardı. Hı. Tango yok. Koynları bir de modern dans vardı. O zaman herkes burada stüdyoda seni dinliyor. E, tango talebinde e, gerekli kişilere iletmiş olduk böylece. Ee. Evet. Peki arkadaşlarının ya da senin bize söylemek istediğin başka bir şeyler var mı? Seni de çok etkinlikten alıkoymayalım. E, yok. Yok. Peki çok teşekkür ederiz adacım programımıza konuk olduğun için. Rica ederim. Hoşçakal. Selamlar. Tamam. Ee, adadan da birazcık etkinliklerle ilgili bilgi aldık. E, tango talebinde size iletmiş olalım. <gülüyor> Peki yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken aslında e, bir yeni e, bu etkinliklerden ve yürüyen yaz okulundan haberdar olmak isteyenler hani nerelere bakabilir, neler yapabilir bir onu soralım. Bir de eklemek istediğiniz başka şeyler varsa e, onları dinleyelim. Şimdi yaz okulunun aslında sonlarına geldik. İstanbul'da 13 tane halk şubesinde, 3 tane de parkta yaptığımızı söylemiştik. Bu 13 şubemiz aslında mahalle şenlikleri yaptılar geçtiğimiz hafta ve bu hafta cumartesiye kadar devam ediyor. O şenliklerin dışında da 3 tane bölgede bölge şenlikleri yapacağız. Aslında çocuk şenlikleri yapacağız. Hangi bölgeler? Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy'de. Bakırköy'de Özgürlük Meydanı'nda, Kadıköy'de Yoğurtçu Parkı'nda, Beşiktaş'ın da çarşısında yapacağız. Saat kaçta başlayacak? Dinleyicilerimize Bakır, bilgi verelim. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda 3 e, Ağustos Cumartesi günü saat 4'te başlayacak. E, Yoğurtçu'da ve Beşiktaş'ta e, saat 4'te başlayacak etkinliklerimiz, çocuk şenliklerimiz. E, katılmak isteyen herkesi bekleriz oraya. Zaten duyurularını muhtemelen görürler birçok yerde, o civarda. E, gelip orada kendileri de aslında etkinliklere katılabilirler. Atölye çalışmaları da yapabilirler. Sadece izleyici olarak da gelmeyebilirler. Çocuklarını getirebilirler. Çocuklar kendileri gelebilir tabii ki. Böylece aslında bir kısmını sonlandırmış olacağız yaz okulu çalışmasını. Şenlik de sonlandırmış olacağız. Ee, peki Şenlik'te bir atölye çalışması yapmak isteyen birileri varsa ve şu an bizi dinliyorsa size mi ulaşsınlar? Ee... Ee, şöyle yapabilirler. Halk Evleri ORGTR sitesinden yaz okulu ile ilgili ayrı bir site bağlantımız var orada. Oraya hem girip yaz okulu çalışmaları nasıl geçtiğine dair fotoğrafları videoları inceleyebilirler. Hem de şenliğe dair ne yapabileceklerine dair fikir edinebilirler. Orada iletişim numaralarımız da var. Şubelerimizin iletişim numaraları da var. Oradan da bizimle iletişime geçebilirler. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. E, Nida e, seni son anda dahil ettik. E, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Seninle çok kısa sohbet etme fırsatımız oldu. E, ben de şöyle bir şey ekleyeyim o zaman. Bu yaz okullarını e, yıl içerisinde bir ay daha böyle duyurarak üniversitelerin de katılımıyla yapıyoruz ama aslında halk evlerinin bu faaliyeti yıl içerisinde hı hı. de sürekli devam ediyor. Sadece bir ayı bitirmiş bulunuyoruz ama bundan sonrasında da aslında katılmak isteyen herkes kendi ilgi alanlarıyla ve yapmak istedikleriyle beraber bizimle olabilirler. Yine her şubede bu tarz etkinliklere devam ettirebilirler zaman sınırlaması yok diyorum. Kapımız herkese açıklıyorsun evet. bir yandan da. Hem gelmek isteyen çocuklara hem de destek vermek isteyen evet. yetişkinlere. Ee, çok Son olarak bir şeyi hı. ekleyebiliriz bir de. Ee, gerçekten bütün gönüllü ismenlerle de hem birebir sohbet ettiğimizde hem de toplantılarda bir araya geldiğimizde e, hepimizin de düşündüğü şey aslında bir ay bize yetmiyor. yani Çocuklarla nitelikli güzel şeyler çıkarmanın ve üretmenin keyfi Hani bir ayla sınırlı kalacak gibi bir şey değil. Ee, bizim de kafalarımız açılıyor. Ee, velilerin de yani oraya çocuklarını gönderen velilerin de kafaları açılıyor. Hani velilerdeki hani işte e, yani bir ayda olsa işte çocuk evden çıkıyor gidiyor ben de biraz hani temizliğimi yapıyorum kafamı dinliyorum algısı giderek kırılmaya başladı. Bizim açımızdan da çocukları çocuklarla hani onları okul derslerine yetiştirmek gibi bir şeyin artık karşılığının olmadığını fark etmeye başladık. Yani onlarla yaratıcı nitelikli, hani daha çok düşündüren hem de eğlendiren en önemli o bence dersler etkinlikler görmeleri onlar için bambaşka bir pencere açıyor. Dediğim gibi yani. Devam etmek yani bu bir ayla sınırlı bırakmamak hem de daha e, nitelikli hale getirmek için içerikleri e, herkese kapımız açık yani ve ihtiyacımız da var. E, bu çalışmayı bambaşka yerlere e, taşıyabiliriz. Çok güzel örnekler üretebiliriz diye düşünüyorum. E, ben de Söz Küçün ekibi adına size çok teşekkür ediyorum bugün programımıza konuk olduğunuz için. E, Umarız e, Koro ekibini e, de bir gün burada e, parçalarıyla konuk etmemiz mümkün olur. Ayrıca şenliklerden sonra da veya şenlik sürecinde de şenliklerin nasıl geçtiğine ilişkin biz yine Söz Küçüğü'nde e, en azından e, dinleyicilerimize bunları duyurmak isteriz. E, çok teşekkürler. Biz, çok biz çok teşekkür ederim e, Herkese iyi haftalar diliyoruz. Bir Söz Küçüğü'n programının daha sonuna geldik. E, haftaya görüşmek üzere.